Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulillah. Tilavet secdesi için abdestli olmak gerekir mi? Tilavet secdesi, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 14 tane yerde geçen secde ayetleri okunduğunda yapılan secdeye tilavet secdesi denilir. Bu ayetler okunduğunda direk secdeye gidilerek yani tek bir getirip secdeye gidilerek secdeden okunması gerekenler okunur aynı namazda olduğu gibi ve semyan ve tane ufrane karabena ve ilaykel masir diyerek secdeden direkt kalkılır bu tilave secdesi için abdestli olmak gerekmez abdestli olmak şart değildir namazda şart olanlar tilavet secdesi için şart değildir. Zira bu bir namaz değil. Ee, kişi tek kalkıp ne yapar? Secde etmiş olur. Yani başlı başına bir namaz değildir. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve yazık bana İnsanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti. Mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim. Benim içinde ateş var der. Evet, tilavet secdesi hakkında şöyle ilginç bir durum da var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaz esnasında dahi Tilavet secde, ayeti okunduğunda namaz sırasında direkt secdeye gitmiş, tilavet secdesini yapmış ve kalkarak kaldığı yerden devam etmiştir. Demek ki tilavet secdesi yani bu ayetler okunduğunda hemen ya yani hemen ardı sıra secde etmek gerekiyor. Namazda bile bu kadar önem verip secde edildiğine göre normal durumlarda ee, haydi haydi secde etmek gerekir. Yani telavet secdesi, ok, o ayetleri okunur okunmaz secdeyi yerine getirmeye çalışmak gerekir. Mümkün mertebe böyle yapmak gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.